Ağuздu bı Allah Semiyal alaime min al şeytani al rjeem Rabbı ağuздu bı kəmin hmezatı al şayatınlı Ağuздu bı k Rabbı an yapdırıon Bismillahi al Rahman al Rahim Eliflamim, zâliko al kitabı la rabi bıhi Hudûl al muttaqin. Allah al aẓzîm Allah manfağna bı al Qurân al aẓzîm Bāraknallāfi al hamdülillah Rabbı al aleymin astaĥfirullah ve defa'a su e billah havle dinleyenlerimiz tefsir dersinde tekrar beraberiz. Bundan dolayı Rabbimiz Tebaraka ve Teala'ya sonsuz hamd senalar olsun. Allah Teala nimetimizi tamama erdirsin, kemale erdirsin. Hazracı Kur'an'ın her ayetinden hiçimizce nasibimizi azım eylesin. Kur'an'dan rızkımızı tasdik ve ameli salih eylesin. icelerinin maalesef Kur'an'dan nasibi tekzip, inkar, alay, istihza, gaflet, cehalet, netice felaket. Ama bizler onlardan değiliz elhamdülillah. Demeliyiz elhamdülillah. Değiliz inşallah. Kur'an dersi, tefsir dersi dinlemek herkese nasip olmaz. Herkesin şimdi işleri çok. Kur'an'a değer verenler, bu derslere değer verenler Allah'tan değer görecekler inşallah. Onun için bu kitap, bu Hazreti Kur'an gibi mükemmel kitap, bu yüce kitap onlara hiç şüphesiz ki hidayet olacaktır. Rehber olacaktır, yol gösterici olacaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim kimlere yol göstericidir? Bundan bahsediyoruz. Haftalardır Hüdellilmuttakîn Hazreti Kur'an takva sahipleri için bir hidayettir rehberdir, yol göstericidir. Hüdellin nas? Herkese hidayet yolunu gösterir ama herkesi maksadına eriştirmez. Kimi muradına erdirir? Hüdellil muttakîn. Takva sahiplerini. İşte takva sahiplerinden olduğumuz nispette. Takvanın mertebelerini anlattık geçen derste. Üç basamağından bahsettik. İşte takvanın hangi mertebesindeysek ona göre Kur'an-ı Azimüşşan'ın hidayetinden hiccet inşallah. Onun için takva basamaklarında ilerlemeyi sürdürelim. Çünkü takvanın mertebeleri için nihayet yoktur. Allahu Teala azizlerini bilmenin mertebelerinde son yoktur. İnne etkaakum ve aalemukum billahi ene buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şüphesiz sizin içinizde Allahu Teala en iyi bilen ve ondan en çok korkan sakınan takva sahibi olan benim. Çünkü takva ilme dayanıyor. Haşyetullah Allah korkusu, Allah saygısı ilimle iç içe bulunuyor. Bundan dolayı Rabbimiz inne ma'aği Allah hem min Allah'tan ancak kim korkar. Hakkıyla kim korkar? Gerçek takvaya kim sahip olabilir? Alimler buyuruyor. Buradaki alimler de tabii ki her alim geçinen değil, nefsi emmaresinin esiri olanlar değil, el-ulemâ-u Allah'ı bilen alimler, yani ariflerdir. Bundan dolayı insan bildiği kadar korkar, bildiği şeyden korkar, gücünü, azametini, kudretini bildiği nisbette korkar, sayar, saygı duyar, tanımadığından, bilmediğinden çekinmez, sakınmaz, korkmaz, İnsan Rabbini Tebarek ve Teala ne kadar tanıyorsa o tanıması, ilmi, irfanı, marifeti nisbetinde takva ve haşyet sıfatlarına sahip olabilir. Bunlar mütelazimdir, birbirinden ayrılmaz. Ben Allah'tan çok korkuyorum, çok sakınıyorum deyip de Allah'ı bilmemek mümkün olmaz. Allah-u Teala'yı hakkıyla bilip de ondan sakınmamak bu da tasavvur olunmaz. Enel Rabbul yuhşâ ben azabından sakınılacak bir Rabbim, buyuruyor Rabbimiz. İni adab ve Rabbi kekane mepdiyora. azabı elbette hazır edilecek, sakınılacak, çekinilecek bir şey olmuştur. Tabi azablarını bilecek, mükafatlarını bilecek, nimetlerini bilecek, mevla'yı bilecek, bildiğin ispede sakınacak. Onun için bu dersler Allah Teala'yı bildiren, tanıtan, marifetullah mektebi olan Dünyada okuyacağımız dersler bunlar. Ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa ya'budun. Ben cinleri insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler için yarattım. Tefsirinde ne buyuruluyor? Li'arifun. Beni tanısınlar diye yarattım. Çünkü beni tanıdı mı artık kulluk etmek peşinden gelir. Emirleri tutmak, yasaklardan sakınmak o insana kolay gelir. Bütün taatler, bütün ibadetler, bütün takvalar ilimden, marifetten gelir. Yani Allah'ı bilmek ve tanımaktan kaynaklanır. Bundan dolayı Muhammed Mustafa sallallahu ale aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek, kalbi şerifini göstererek takva buradadır. Üç kere Allah korkusu buradadır. Allah sevgisi, saygısı buradadır. Bu saygı sevgiden gelecek. Sevginin saygının yeri kalptir. Tabii ki kalben sevenin sayanın da uzuvlarında bunun eserleri belirecek. Bu da kaçınılmazdır. Ben kalbimde takva var deyip de namaz kılmamak, kalbimde takva var deyip de oruç tutmamak, zina yapmak, içki içmek, kumar oynamak düşünülebilir mi? Tabii ki takvanın eseri uzuvlarda görünür. İslam'a, Kur'an'a, tefsire, hadise, fıkıha, ilme, ulemaya, efendim, değer vermek, İslam nişanlarına saygı göstermek, bunlar hepsi kalpteki takvadan gelir. استعذب لَا مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَيِنَّا <gülüyor> مِنْ Allah'ın dininin nişanlarına Safa gibi, Merve gibi, Mescid-i Haram gibi, Mescid-i Nebevi gibi, Kabe gibi, Ravza gibi, Mescid-i Aksa gibi, Artık İslam'ın birçok nişanı var. Namaz gibi, oruç gibi, ibadetler, bütün bunlar. Şeytan taşlama yerleri, cemerat, bütün bunlar. Allah'ın dininin, ibadetlerinin icra edildiği, ikame edildiği mahaller, yerler. Allah'ın dinini bilenler, bildirenler, artık Allah ile tanınanlar, Celle Celaluhu, Mevlan ibadetinden ayrılmayanlar, bunlara tazim, saygı, hürmet, Bunlar nereden gelir? Kalplerdeki takvadan gelir buyuruyor. Kalpte takva varsa eseri uzuvlarda belirir. O kişi kalbinde takva olan kişi Allah'ın dinine saygısızlık eder mi? Namaz kılarken orasını burasını kaşıyan adamı gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyurdu? Ema hâzâ levhâşi'a kalbû lehâşi'at cevârihû Gördünüz mü şunu? İşte şu var ya Hah bakın bunu görün. Kalbinde huşu. Allah a karşı saygı ve takva olsaydı uzuvları da huşurlu olurdu, sakin olurdu. Madem ki Allah'ın zorunda orasını burasını kaşıyor, sağa sola bakabiliyor, demek kalbinde takva yok. Onun için kimse, Resulullah buyurdu ki takva kalptedir, öylece sen benim kalbime bak. Ben senin kalbine nereden bakayım? Ben senin eline bakarım, ayağına bakarım, gözüne bakarım, kulağına bakarım. Ben senin kalbine vakıf değilim. اِنَّ اللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَا تِسْسُّ دُّعُ Sinelerde bulunanları hakkıyla bilen ancak Allah. Ben ne anlarım senin kalbinde ne var? Kendi kalbimde ne vardı Dan haberim yok. Ama uzuvların fiilleri, İslam'ın emirlerini tatbik etmek suretle işlenen salih ameller, işte bunlar takvanın belirtileri, İslam'a karşı tazimler, saygılar, hürmetler, bunlar takva eserleri. Onun için takvanın meratibine nihayet yoktur diyoruz. Çünkü Allah'ı bilmenin celal-i o sonu yoktur. Allahu Teala'ya ulaşma yolunda bir nihayet yoktur. Muhammed Mustafa bile sallallahu teala aleyhi ve sellem hala alem manada şu anda bulunduğu berzah aleminde, ruhani aleminde marifetullah'ta terakki kaydetmektedir. Her gün ilerlemektedir. Onun için bizler de işi bitirdik zannetmeyelim. Takvaya erdik zannetmeyelim. Gerçek müttekilere ilhak olduk sanmayalım. Çünkü burada gayret lazım. Son derece Mevla'yı bilmeye, bulmaya çalışmak lazım. Marifetullah Mektebi. Allah'ı bilmenin, bulmanın, tanımanın yeri dünyadır. Burada Mevla'yı bilmeyen ahirette hiç bilemez. Ve men kâne ve kim ki dünyada kör, ahirette daha kör. Ayeti kerimesinin manası budur. Yoksa kafa gözü kör olana iki cennet ediyor Allah. Bir insanın Allah iki gözünü alırsa o da sabreder, mükafatını Allah'tan bekler. İslamiyet yaşayarak ölürse kazaya rıza üzere ona iki cennet sözü var. Onun için körlükte sorun yok. Körlükte bir de müjde var. Ama kalp körlüğü Allah'ı bilmemek, tanımamak işte ondan bahsediyor. Kim ki bunda arifi hak olmadı, tâbet bir gäne kaldığı bulmadı. Dünyada Allah'ını bilemeyen, bulamayan, tanıyamayan sonsuza kadar tanıyamaz. Neden? Çünkü cehenneme gider. Cehenneme giden Allah'ın ancak gazap tarafını, celal ve azap tarafını görebilir. Allahu Teala'yı tüm yönleriyle tanıyamaz. Rahmetinden hissedar olamaz. Cennetiyle cemaliyle Müşerref olamaz. Rızasına eremez. Vusletiyle, likasıyla mesrur olamaz. Nasıl tanıyacak Rabbini? Cehennemde Mevla'yı nasıl tanıyacak? Onun için dünya nedir? Allah tanımanın mektebidir. Efendi Hazretlerimiz Kuddiseşirru ne kadar izah ederdi bu meseleleri. Bu dille, bu şekilde, bu üsluplarla. Bir şey anlamadık ama anlamasak da Size anlatmakla mükellefiz. Nuru bil ve ilm te'mlubi ve nevanil münkeri ve ilm teştani buhu kulle. Hadiste öyle buyuruldu bize. İyiliği emredin kendiniz tam yapamıyorsanız da. Kötülükten ne yedin hepsinden sakınamıyorsanız da. Onun için ne yapalım? En azından bakkal gibi nakkal olalım. Kendimize yaramıyorsa kendimiz açlıktan ölüyorsak da. Gelen geçen belki bir şey arayan bulur. Dinleyen bulur. Çokları bu sohbetlerle Mevlasını bulur. Ama biz hala kaldık. Yabanda geziyoruz. Sizlerden de dua bekliyoruz. Ama ne yapalım? Anlatmakla mükellefiz. Dinledik çünkü. Çok dinledik. Çok nasip oldu. Onun için anlatmamız lazım. Mevla'yı bilmenin mektebi burası. Yemek içmek bakımından. Evlenmek bakımından, lezzet bakımından dünya 5 kuruş etmez. Hepsi bitecek. Herkes kabre girecek. Toprak. Nerede krallar? Nerede saraylar? Eynel <gülüyor> muluku lati kanet musaltanaten hatta şaka ha bike sil mevti saka iha. Maluna lidil mirasi najmaha ve duruna li dehrin ibnihadiyor. Şair ne güzel söylüyor. Nerede saltanat olan? melikler, hükümdarlar, krallar hep sarayları boş duruyor baykuş ediyor ecel şerbetini sunan Azrail aleyhisselamın elinden evet o şerbeti nuş ettiler içtiler ahirete göçtüler onun için malları kendimiz için değil arkadaki mirasçılar için topluyoruz evlerimizi de kendimiz kaç sene oturabileceğiz zamanın yıkımlarına maruz kalması için yapıyoruz Çocukları da ölüm için doğuruyoruz. Heya el Qasril Mualla, setud fenuan karebin kulle Ey yüksek köşkte oturan, yakında gömüleceksin toprağa. O toprakta bir melek var, her gün sesleniyor ama senin kalbinin kulağı açık değil, tıkalı duymuyor. Ne diyor melek? Ölmek için doğurun. Yıkılmak için yapın. Onun için dünyanın sonu bu. Dünya bu bakımlardan beş bar etmez. Leş gibi. Köpekler üzerine üşüşmüşler birleşin. O bir parça, bu bir parça arasında da birbirine hırır hırır yaparaktan efendim pay koparmaya çalışıyorlar. Dünya budur. Dünya ve mazi dünya illa cüfe müstehile aleyha kilabun hem muhun necdabuhha dertleri bütün dünyacıların derdi işte leşten bir şey koparmak ne yapacaksın sen zaruret miktarı helalından meşru şekilde yersin içersin yaşarsın ama maksat bu değil çünkü maksat bunlar olsaydı ölümle bunlardan ayrılmazdı. maksat bu nimetleri veren mün'imi hakiki Rabbini tanımak Tanımak ne getirecek takva? Ona karşı saygı ve edep. Onun huzurunda, onun mülkünde, onun emirlerini tutarak, yasaklarından kaçarak yaşamak, İslam'ı yaşamak yani. Bunu kazandıracak. Ve böylece Allah'ı tanımakta ilerlemek Marifetullah mektebi işte o demek. Dünya keyif bakımından beş kuruş etmez ama Allah Teala'yı tanımak, bilmek ve bulmak ve ona karşı vazifeleri, ibadetleri yaparak sonsuz saadeti kazanmak, rızasına ermek, cennetine girmek, cemalini görmek bakımından da bulunmaz bir yer. Onun için şimdi kabirde yatanlar pişmandırlar. Biz de yarın mezarda yatarken aynı pişmanlığa düşeceğiz. Ama neye pişmandırlar? Yemedikleri yemeklere, içemedikleri sulara değil, gezemedikleri tatil yerlerine değil. Okuyamadıkları Kur'an'a, dinleyemedikleri tefsirlere, gelemedikleri sohbetlere, yapamadıkları zikirlere, tutamadıkları oruçlara, veremedikleri sadekalere pişmandırlar. Her gün melek nida diyor mezarlıklarda. Men tahşudûne liyum. Ey kabirde yatanlar, bugün gibi kıskanıyorsunuz, kime imreniyorsunuz? Onlar demiyorlar ki bugün ya bal, kaymak, börek, çörek kahvaltı edenleri kıskanıyoruz. Onlar demiyorlar ki falan yerde, Alanya'da, Antalya'da tatil yapanlara kıskanıyoruz. Ya ne diyorlar? Ya. Nahşudü ehli'l mesacidi fi mesacidi. Mescitlerde mescid ehlini kıskanıyoruz. Ya. Ezkurun Allahu le nakturun nezkur. Allah zikri diyorlar bize demiyoruz. Ve savumun le nakturun nesum. Oruç tutuyorlar biz tutamıyoruz. Ve tasaddukun le nakturun netasadduk. Sadaka veriyorlar biz sadaka veremiyoruz. Yusallun le nakturun yusalli. Yüzde kat bin rekat kılma imkanına sahiptirler biz iki rekat bile kılamıyoruz. Bir La ilahe illallah diyemiyoruz, bir Subhanallah deysek mizanı dolduracağız. Gördük şimdi burada kazançları gördük, neyi kaybettiklerimizi gördük, hasret çekiyoruz. Ya bunlar bize anlatılıyor, aynı şey başımıza gelecek. Mezara iner inmez ya. Ama yine aldanıyoruz, yine aldanıyoruz. Bu dünya kimi aldatmadı ki bizi aldatmasın. Onun için aldatmadığı kimse yok ama aldanmanın da tabii ki farkları var. Allah bizi Celle Celaluhu ahiretimizi harap edecek şekilde aldanmalardan muhafaza buyursun. Ama tabii ki kaçınılmaz surette pişmanlık çekeceğiz. Pişman olmayacak içimizde kim var? Hele biz herkes birken biz iki kere pişman oluruz. Çünkü insanlar ayet bilmiyoruz, hadis bilmiyoruz, bir şey dinlemedik, bir şey duymadık. Hadi bir kere pişman. Ya biz? E biz bu kadar bildiğimiz halde duyduğumuz halde dinlediğimiz halde göre göre kaçırdığımız fırsatlara bile bile teptiğimiz reddettiğimiz imkanlara ahirette ne kadar yanacağız acaba? Onun için uyan gafletten ey gafil gün bugündür dem bu dem işte an saat şu an bir dakika sonrası elinde değil. İnne maadiyü'l-dünyâ meca'u'l-gurûri'l-gurûr men yastafîhâ. Mâ maḍâfâtü'l-mu'ammalü gayb Buyuruyor İmam-ı Rabbani: "Kutüse'l-rusâ'am âzlele." Bu dünya aldatıcı bir metadır. ed dünya, teğrur, tadur te ve temur. Aldatır, zararını verir, yapacağını yapar, bırakır kaçar. Bunu seçen aldanmıştır. Bunu seçen kimdir? İşte bunun uykusuyla uğraşıp namazı kaçıranlar. Bunun eğlencesiyle, keyfiyle uğraşıp bu zikirleri, bu dersleri kaçıranlar. Efendim, bunun yemeklerini, içmeklerine aldanıp orucu bırakanlar. Bunun parasına, bunun aldanıp zekat vermeyenler, sadaka vermeyenler. Seçen aldanmıştır. Geçen geçmiştir. Bir dakika gerisine dönemeyiz. Dünyayı versek... Bak saat 9'a dönemeyiz. Saat 9.30'u geçti şimdi. Hadi dünyayı verelim de 9'a dönelim. İyi, geçti. Sen istediğin kadar saati geri al. Sen, sen senin saati 8'e al. Ama o vakit geçti. Gelecek de şüpheli. Bak 10'a kadar yaşayacak mıyız? Kim, kiminki belli? Kim yaşayabilecek? O da şüpheli. Gayba gire. O halde senin neyin var? İçinde bulunduğun saat senin aldığın nefesi vermeden verdiğin nefesi almadan Allah diyelim. Celle celalu. Kur'an dinleyelim. Zikredelim, fikredelim. Niçin geldik bu dünyaya? Haberi bilenden dinleyelim. En iyi bilen Rabbimiz, bizi yaradan Rabbimiz. Beni bilsinler, beni tansınlar diye yarattım. Bu yuruyor. Ve şanki ursi yu's semavat ve'l ard Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri Yedi kat gökleri yerleri kaplamış. Bu kürsü bile arşın yanında melkursi illaki halkatin mülkatin fi gökleri yerleri kaplayan kürsü arşın yanında koca sahra'nın ortasına atılan ufak bir halka kadar küçük kalıyor. Arşına kadar büyük. Yani ne diyor beyaz bestâmi? Allah'ı bilen bir arif zatın Allah dostunun kalbi o kadar genişler ki onun Köşelerinden, bucaklarından en hücra bir köşeye arşı ve içindekileri, içi, bütün arşın muhtevası, kürsi, yedikat gökler yerler, alemler, arş hepsini kaplamış. Hepsini köşeye koysan, arif olan zat onu hissetmez bile. Kalbi o kadar geniş. Onun için ne buyurdu? Rabbul Alemin, aves i ve la semai Yerim göğüm almadı beni çünkü ben mekansızım yer gök ne kadar da geniş olsa mekandır ama mümin kulumun kalbi aldı beni çünkü mümin kulun kalbi mekansızlık üzere la mekaniyet üzere yaratılmıştır yoksa bir yumruk etten bahsetmiyoruz manevi kalpten bahsediyoruz bunun içindir ki sırrımız Allah'ın arşı olsun Müminin kalbi Allah'ın arşı, kalbin müminin Allah, müminin kalbi Allah'ın hazineleri. Hangi mümin? İşte müttaki, takva sahibi olmakta zirveye ulaşmış. Mümin, yoksa herkesin işi değil, her ağzın kaşığı değil. Bu itibarla neden bahsediyoruz? Takvanın kaynağından bahsediyoruz. Takva, takva, takva, kaç derstir faziletinden bahsediyoruz, meziyetinden bahsediyoruz... Müjdelerinden, mükafatlarından haber veriyoruz ama neyle kazanılır? Menşe'i ne, kaynağı ne? Marifetullah, Allah'ı bilmek. Allah'ı bilmenin yolu tasavvuf, manevi yola girmek, mürşid elinden tutmak, eteğinden tutmak, zikrullah'a çalışmak, vakti vaktine vazifeleri yaparak bu basamakları bir bir atlamak. Onun için takvanın dedik üç basamağı var. Geçen derste bunu değişik yönleriyle, boyutlarıyla anlattık. Şimdi de tasavvufi boyutuyla anlatıyoruz. Birinci basamağı, şirkten, Allah'a ortak koşmaktan, kafirlikten uzak durmak. Allah muhafaza buyursun. İkinci basamağı, kebair, büyük günahlardan uzaklaşmak. Tabii küçük günahlara ısrar, devamlılık da büyük günahlardan sayıldığını unutmuyoruz. Büyük günahlara ısrarın insanı kafirliğe çektiğini unutmuyoruz. Oncu la saghirata ma'a al-israr ve la Bir günahta ısrarcı olunursa ne kadar küçük de olsa küçük kalmaz büyür Bir günahtan da istiğfar edilip tevbe edilip pişman olunup affilenirse odana o da ne kadar büyük olsa da Allah'ın mağfireti yanında hiçbir günahın affı zor olmaz büyük olmaz Hepsi gider, hepsini bağışlar. İnnallâh'a ve cîmî'â. Bütün günahları bağışlayabilirim Allah'a Bağışlarım. Yeter ki istiğfar edin, tevbe 3 Üçüncü mertebesi, şüpheli olmayan şeyler. Şüpheli olan hatta fazla mubahlardan şüpheli olmadığı halde şüpheliye doğru insanı çekip sevk edebilme ihtimali bulunan şeylerden dahi sakınmak. Onun için Atıyyetü Saadi radıyallahu anh rivat etti. Hadis-i şerifte Tirmizi İbn-i ve Eheki rivat ediyor. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La yebluğul abdü en yekune minel muttakîn hatta eda'ma la be'se bihi haderallima bihil bes. Bir kul kendisinde sakınca olan, yasaklık olan, Allah katında zararlı olan şeylerden tamamen kurtulabilmek için Hakkıyla sakınabilmek için kendisinde zararlı olmayan fuzuli mubahları dahi terk etmedikçe müttekilerden olma mertebesine ulaşamaz. Onun için uyku, mubah, yemek, tabi Ramazan dışında farz oruç gününün dışında, mubah, içmek, mubah, sağa sola bakmak, efendim namahreme olmadıktan sonra mubah ama e, çok bakarsan sağa sola, Namahremede bakma tehlikesi var. Çok yersen, yemeği kaçırırsan, efendim, uy uykunun artma tehlikesi var. Uykunun artmasında sabah namazını kaçırma tehlikesi var. Tehccülü zaten kaçırırsın da, bir de sabah namazını kaçırırsan ne olacak? Efendim, fazla mubahlar da adamı nereye çeker? Efendim, Haramlara, yasaklara, zararlı şeylere doğru çekebilir. Onun için takva sahibi ne demek? Hakkıyla takva sahibi ne demek? Üçüncü mertebeye ermiş kimsenin Vasfı ne? Sakıncalı şeylerden tam korunabilmek için sakıncasız görünenleri bile terk edecek. Onun için hadis-i şerif ne anlatıyor? E, yasak sahanın korunun etrafında hayvan otaran çoban gibi bir de baktın koyun kaçtı koruya bu da düştü peşine. Orada yasağa girmiş oldu ve enselendi. Siz de bunun gibi haramlara... Ya, ''Bulaşmayın'' buyurulmuyor, ''Yanaşmayın'' buyuruluyor, ''Ve tekrabu yaklaşmayın'' buyuruluyor. ''Tilke hududullah fe la teat ''Allah'ın sınırlarını aşmayın'' Ama aşmamak için ''Tilke hududullah fe la tekrabu'a'' ''Yanaşmayın'' ''Yaklaşmayın'' Yaklaşırsan bir de baktın kendi içinde bulursun Allah muhafıza sonra cehennemin dibinde bulursun. Onun için şüpheli şeylerden sakındığın gibi şüphesizlerden bile sakınacak. Şüphesizlerden sakınacak ne demek Şüpheliye çeken şeylerden. Tam sakınacak ki küçük günahlar tamamen terk ediliyor. Hatta fuzuli mubalar serbest ama gereksiz mesela. Bunlar bile bırakılıyor. Yani insan Rabbini kızdıracak ve rızasına uymayacak her şeyden hakkıyla sakınıyor. İşte o zaman takvanın üçüncü basamağına çıkabiliyor. Bundan dolayı bu basamağı tarif edenler halli zünûbe ve kettuka. La min demişler. Günahların büyüğünü de bırak, küçüğünü de bırak. Ve deru zâhirul buyuruyor Rabbimiz. Günahın açığını da bırak, gizlisini de bırak. Takva budur. Bu küçüktür, bu büyüktür. Ayrım yapma. Neden? Dikenli yerde yürüyen gibi ol. Her taraf diken dolu. Adam lahana bile görse tedbirli gider. Ona değerken. Niye? Burası dikenlik yer. Buna da bir diken bulaşmış olabilir. En tanıdığı sebze meyve bile olsa dikenlik içerisinde ona yanaşırken dikkat eder. Onun için bu günah küçük deme. Koca dağ var. Çakıl taşlarından parçalandıkları vakit unufak oluyorlar. Taşlar birike birike dağlar oluyor. Çöpler bile ya çöpten dağ oluyor. Patlıyor da ya ortalık yanıp yıkılıyor. Ufak ufak şeyler nelere mal oluyor. Onun için takva nedir? Üçüncü basama hakkında söz çoktur. Büyüklerin ibareleri bu hususta farklıdır. E, herkes makamına göre bunu tarif etmiştir. Ömer İbn Hattab radıyallahu anh Kâbul Ahbar Hazretlerine bana takvadan haber ver. Bu takva nasıl bir şeydir dedi sorduğunda. Ne cevap verdi ona? Sen hiç dikenli bir yola girdin mi dedi? Hazreti Ömer evet buyurun. O zaman Kâbul Ahbar Hazretleri dedi ki nasıl yürüdün dedi? Çok dikkatli yürüdüm. Gördüğüm her şeyden sakındım. ha Dehliket takva işte takva odur. Öyle sakınmak. Gördüğün her şeyden sakınmak. İşittiklerinden Yerken, içerken, derken, gülerken, konuşurken, düşünürken, artık öyle mertebeye geliyor ki, kalbe dahi tahallük ediyor. Tarifler farklı. Bazıları ne buyuruyor? اَتَّقْوَا اَلَّا يَرَاكَ مَوْلَاكَ حَيْثُ نِهَاكَ فَلَا اَفْقِدَكَ حَيْثُ اَمَرَكَ Takvanın tarifi nedir? Mevlan seni yasakladığı bir yerde görmeyecek emrettiği bir yerde de kaybetmeyecek. Ne yasakladı? İçkiyi. İçki içerken görmeyecek. Meyhanede görmeyecek. Ne yasakladı? Zina. Zina, zina yaparken görmeyecek. Zinahanede görmeyecek. Meyhanede görmeyecek. Evet. Neyi emretti sana? Namaz. Nerede? Cemaatle, camide. Ha, orada seni kaybetmeyecek. Sabah namazında yoksun. Öğlende yoksun. de yoksun. Neredesin? Mevla adamı kaybeder mi? Gelmediğin zaman cemaate, Mevla orada, görmez, bulamaz. Nerede olduğunu bilir. Demek sen takva isen yasak bir yerde görünmeyeceksin, emredilen bir yerde de kaybolmayacaksın. Evet. Ne güzel tarif. Bir başkasının tarifinde, takva, anil havli vel kuvve. takva kişinin kendi gücünden, kuvvetinden beri olması, hiçbir işte kendi gücünü, kuvvetini görmemesi, her şeyi Mevla'dan bilmesi. Ancak Rabbine güvenmesi. Namazı bana Rabbim kıldırıyor. Oruca kuvvet o veriyor. Zikrine şükrüne karşı bana o yardım ediyor. Ömreye gittim o gönderiyor. Paramı o veriyor. Zekat veriyorum sadaka veriyorum. O veriyor bana. Ben nereden bulacağım da vereceğim Allah'ın kullarına? Bende bir şey yok. Ben elimi tamam Kafamı Tamam Öyle değil mi? Bakın hastanelerde inim inleyenleri inleyenler. Görmüyor musunuz? Allah... Celle Celaluhu hasta etti mi, bela verdi mi, gücünü kuvvetini aldı mı? Adam ne hale geliyor? Konuşacak, mecali kalmıyor. Gözünü açamıyor ki seni görsün. Ya, onun için sana Allah Teala bu kadar imkan verdiyse, havli kuvvetten beri olacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne demek? Ben günahlardan sakınıyorum, bu benden değil. Hangi günahtan uzak duruyorsam Allah'ın yardımıyla. Hangi ibadete kuvvet buluyorsam, gece teheccüde kalkıyorum, şu kadar Allah diyorum, Kur'an okuyorum, zikrediyorum, he? ilme çalışıyorum. Ya bunlar hep, e şimdi mesela ben burada konuşuyorum, sen orada dinliyorsun. Bizim elimizde ne var? Hepsi Mevla'nın yardımıyla. İlla billah. Ancak Allah'ın yardımıyla. İşte takva bu. Amin. Ve ahiru da'vânâ en elhamdülillâ rabbil alemin dedikten sonra Filistin ve Lübnan'da ki bütün Müslüman şehitlerimizin Irak'ta, Afganistan'da, Somali'de, Keşmir'de, Çeçenistan'da ve Doğu Türkistan'da ve aktar arazilerinin neresinde zulme uğramış şehit düşen Müslüman kardeşlerimizin ruhları için özellikle cennet yurdumuzu muhafaza uğrunda şeytan asker polislerimizin ervahi için el-Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile